Orta Doğu sorunsallığında tanımlanması gereken bazı temel olgular daha vardır. Etnisite, ulus, vatan, şiddet, sınıf, mülkiyet, ekonomi ve buna benzer olgular... ...kavramsal düzeyde tanımlanmış olmaktan uzaktır. Olguların tanımlanma düzeyleri olarak kavramlaştırma... ...hala şövenist ideolojik sırflarından arınarak yapılamamaktadır. Orta Doğu kültüründe bu olguların gerçek değeri bilimsel olarak ortaya konulmamaktadır. Ya dinsel ideolojinin ya da şöveniz milliyetçiliğin gözlükleriyle bakılmakta, kendilerine göre çözümsüzlük yüklü sonuçlar çıkarılmaktadır. Toplumsallık gerçeğinde etnisite, ulus vatan, şiddet ve mülkiyet, ekonominin değeri, yeri, ağırlığı nedir, aralarındaki ilişkiler ne ifade etmektedir gibi sorular sorulmamaktadır. Gerçeklik, ideolojik perspektife kurban edilmektedir. Politika bundan da beter bir perspektifle daha saldırgan ve bencil davranmaktadır. Rasyonel, adaletli ve demokratik yaklaşıma şans tanınmamaktadır. Olguların ideolojik, politik dışı, bilimsel yaklaşımlarla aydınlatılması sanki tüm oyunlarını bozacakmış gibi bir hisse kapılmaktadır. Orta Doğu'da gerçeklerin karanlıkta bırakılması önemli bir eğitim ve politika görevidir. Başarılmadan iktidar sanatı icra edilemez sihrin bozulması şeffaflıktan geçer yaklaşımlarımızda etnisiteye klan, kabile, aşiret ve kavim toplulukları oldukça ağırlık verdik doğuşu, gelişimi ve dönüşümünü dolaylı da olsa göstermeye çalıştık etnisite Orta Doğu'da halen ağırlığını eskisi kadar olmasa da koruyan bir gerçekliktir kırsal alanda daha güçlüdür kentlerde yerini tarikat ve buna benzer cemaatlere bırakmaktadır Tam yurttaşlık ve demokrasi yaşanmadığından... ...herkesin hemen bir etnisite ve cemaat aidiyeti vardır. Devletler, aileler kadar etnisitenin diğer varlıklarını da gözetirler. Aşiretlerin gücünü hesaba katmadan politikanın başarı şansı zordur. Ne sınıflaşma ne de uluslaşma içinde tam erimediğinden toplumsal kargaşayı arttırmaktadır. Fakat tarihsel direniş ögesi olarak soy kültürünü taşımaları açısından önemlidir. Kuru bir retçilik gerçekçi ve yararlı değildir. Etnik bağlara özen göstermek ve doğru çözümleme gereğini etnisiteyi temel alan mikro milliyetçi ve dar politikacılığa düşme eğilimlerinden ayırmak önemlidir. İlki ne kadar doğru sonuçlara götürürse ikincisi o denli yanlış sonuçlara götürebilir. Ulus ve ulusculuk Orta Doğu toplumunda Çözümden çok sorun yanı ağır basan kavramlardır. Kapitalizmin doğuş aşaması olan merkantilizm, ticari kapitalizm döneminde ulusal pazar ihtiyacı eski dil sınırlarından önce ulus sonra ulusçuluk türetilerek çözümlenmek istendi. Ulus, ümmet bir dine bağlı topluluk anlayışının dil sınırlarına çekilmiş anlamını ifade eder. Özünde sosyolojik olmaktan çok politik bir kavramdır. Politik amaçlı yaklaşılır. Daha sağlam sınırlar altında devlet olma talebini karşılar. Devletler için ulus, etnik temelinden ziyade politik temelinden ötürü önemlidir. Saf ulus arayışında bile politik gerekçeler belirleyicidir. Tabi bu politikanın altında da pazar sorunu belirleyicidir. Pazar ve politika ulusun rahmidir. Sosyolojik olarak değeri etnisite kadar güçlü değildir. Etnisite en güçlü sosyolojik olgulardan biridir. Kavim olarak etnisite ulus gibidir. Kavmin ulustan farkı, pazar ve politik değerinin henüz gelişmemiş olmasına dayanır. Orta Doğu'da ulustan ziyade ulusçuluğa daha çok sarılınır. Ulusçuluk ya da milliyetçilik zayıflayan dini bağların yerini tutmaktadır. Bir nevi seküler, dünyevi dindir. Devletin en temel meşruiyet aracıdır. Dine ve milliyetçiliğe dayanmadan devleti yürütmek zordur. Din zaten devletin genidir. Milliyetçilik de onun modern biçimidir. Ulus ve ulusçuluğun günümüz açısından toplumsal çözüm değeri yoktur. Bilakis sorunları ulus ve milliyetçi örtü altında gizleyerek çözümlerini zorlaştırır. Geçmişi yüzyılı bile bulmayan bu olgu ve kavramları da kendi gerçekliği içinde tanımlamak, değerlendirmek önemlidir. Salt ulusçuluğa ve ulusa dayalı politik ve ideolojik yaklaşımlar birçok yanlışlığa götürebilir. Şovenizme varan ulusçulukların 19. ve 20. yüzyıl savaşlarında oynadıkları roller açıktır. Orta Doğu'da yine genelde tüm milliyetçiliklerin, özelde Arap-İsrail milliyetçiliğinin politikada kullanılmasının ne tür çıkmazlara, kandı eylemlere ve büyük acılara götürdüğü gözler önündedir politikada ve ideolojik faaliyetlerde milliyetçiliği hiç kullanmamak, ulus olgusunu ise toplumsal çözümlere katkı sunduğu oranda baz almak önemlidir. Aksi halde Avrupa'da olduğu gibi Orta Doğu'da da temeli zaten güçlü olan ideolojik şartlandırmalardan ötürü kaosu derinleştirmekten öteye sonuç vermeyecektir. Vatan kavramı yerleşim yeri olarak eskilere dayanmakla birlikte, ulus devletin dayandığı coğrafya olarak yenidir. Etnik sınırlardan ziyade siyasi sınırları esas alır. Orta Doğu'da Avrupa'da çizildiğinden farklı olarak ulus sınırlarını, dil sınırları değil, devletin dayandığı sınırlar çizer. Vatan bu durumda siyasi bir olgu oluyor. Her devlet çağdaş anlamda bir vatan demektir. İdeolojik ve siyasi bir yaklaşımla vatanın doğru bir tanımını yapamayız. Yine sadece dil sınırları da vatan teşkil etmeye yeterli değildir. Kültürel bir kavram olarak değerlendirmek gerçeğe biraz daha yakındır. Siyasal ulusçuluğu aşan, ondan daha eski halkların... ...uzun tarihleri boyunca yerleşmiş oldukları coğrafya alanlarına vatan denilebilir. Her halk için bir vatan denildiği gibi iç içe geçmiş halkların ortak vatanları da olabilir. Orta Doğu'yu bir bütün olarak aldığımızda... Avrupa tarzı sınırlara bölmek büyük zorluklar ortaya çıkarır. Bütünlük ve özgünlükler oldukça oturmuştur. Ekonomik, sosyal bağlar nereye hangi memleket denileceğini belirlemiştir. Zoraki siyasi bölmeler tarihen yaratılmış değerler kadar güçlü değildir. Birinci Dünya Savaşı sonunda çizilen siyasi sınırlar vatan kavramının çarpıtılmasına, daha doğrusu gerçek vatan sorunlarının doğmasına yol açmıştır. Orta Doğu'nun bütünlüklü siyasi gerçekliği, bugünkü siyasi haritayı gerçekçi kılmıyor. Siyaset dinamiği daha değişik coğrafya alanlarının bütünlüğünü gerektiriyor. Mevcut durum uluslararası çatışmayı gerektiriyor. Milliyetçiliği kışkırtıyor. Örneğin Filistin-İsrail ve Irak-Kürdistan'ı. Orta Doğu İmparatorluk geleneği daha çok federalizme yakındır. İlk imparatorluklardan son Osmanlı İmparatorluğuna kadar Bölgedeki idari, siyasi ve ekonomik yapılanma federatiftir. Geniş özerk bölgelere dayalı bir federasyon günümüz ABD'sine benziyor. Orta Doğu'nun vatan konusundaki temel sorunu geleneksel federal konuma gelememekten ve gereksiz birçok ulus devlet arasında gerçekçi olmayan parçalanmadan ileri gelmektedir. Bu konum aşılmadan daha gerçekçi vatan ve vatandaşlık anlayışına ulaşmak zordur. Toplum sistemlerinde sınıf olgusu sanıldığından daha az sosyolojik anlam taşır. Toplumu derinden etkileyen bağlar ideolojik, siyasi, etnik ve diğer cemaatsal niteliktedir. Sınıf bilinçli, hareketlilik sınırlıdır. Hiyerarşik ve devletçi toplumlarda sınıflaşma zorunludur. Sınıf olgusu oluşmadan hiyerarşi ve devlet gelişemez. Fakat hiçbir hiyerarşi ve devlet yapısı da kendisine altta dayanak yaptığı sosyal sınıf tarafından yok edilemez. Sınıflaşmayla devletleşme birbirini zorunlu kılar. Aralarında şiddetli bir mücadele olabilir. Sonuçta uzlaşma kaçınılmazdır. Devlete hakim sınıfla mahkum sınıf diyalektik bir iklem taşırlar. Devlet bu iklem arasındaki statü duruş halidir. Biri olmadan ayakta duramaz. Sınıf olmadı mı devlet de olmaz. Sınıfsallıkta ısrar devlette ısrardır. Ezilen sınıf övgüsü sonuçta bir biçimde benimsediği devlet övgüsüne dönüşür. İşçi sınıfı devleti kavram olarak yanlıştır. İşçi sınıfı devleti demek, burjuvazimi kendim yaratıyorum demektir. Sovyet deneyimi bunun çarpıcı kanıtıdır. Sınıf mücadelesinin en doğru biçimi, sınıflaşmayı ideolojik ve pratik olarak yaşamamaktır. Bunun da adı, özgür birey, etnik grup veya herhangi bir cemaat gibi yaşamaktır. Geriye devletten... ...genel güvenlik ve kamusal yarar denilen... ...toplumun ortak iradesiyle belirlenen bir koordinasyon kurumu kalır. Orta Doğu uygarlığında saf sınıflaşma... ...Sümer ve Mısır uygarlığının doğuşunda en orijinal haliyle yaşanır. Mitolojide tanrısallık ve çamurdanlık yaratımları olarak anlam bulur. Bu köklü bir ayrımdır. Tek tanrılı dinlerde bu ayrım, peygamberler ehli ehl-i beyt ve ümmet biçimine dönüşmüştür. Hazreti Musa İbrani kabileleri arasında kendine yakın kabileye kahinlik yetkisi vererek kendine özgü bir sınıflaşmayı başlatmıştır. Hazreti İsa daha çok yoksulların kahin sınıfına karşı başkaldırısını başlatma biçiminde bir konuma sahiptir. Hristiyanlık da daha sonra Roma İmparatorluğu'nun izleri üzerinde bir sınıflaşmayı yaşamıştır. Kilisenin en üst düzeyi dinsel devleti kurarken altta halkın arasında kendine özgü bir sınıflaşmayı dini örtü altında geliştirebilmiştir. İslamiyet'te sınıflaşma daha değişik yaşanmıştır. İdeolojik derinliği olmayan daha çok Bizans ve Sasani devlet artıklarından halifeler aracılığıyla İslami devleti oluştururken geniş inananlar grubu olarak ümmeti de bu devletin temel dayanağı kılmıştır. Ümmet, İslami devletin iyice inanmış, tam itata alıştırılmış toplum kesimini ifade eder. Ümmet örtüsü gerçek sınıflaşmayı örtmekte, uzlaştırmaktadır. Tek tanrılı dinlerin, sosyal demokrat kimliği burada karşımıza çıkmaktadır. Sınıf uzlaştırmacılığı. Hazreti İsa aslında radikal bir sınıf devrimcisidir. Hristiyanlıkta özellikle devletleşme döneminde, Ariyusçuluk, ...yoksulların müthiş sınıf direnmesini temsil eder. Aynı eğilim İslamiyet'te, Sünni mezhep devletleşirken, Alevi mezhepleşmesinin... ...aynı zamanda yoksulları, ezilen halk gruplarını temsil etmesi olgusunda yaşanır. Orta Doğu'da sınıflar çıplak yapılarıyla ortaya çıkmazlar. Hep etnik ve dini, mezhebi örtüler giyinmiş olarak karşımıza çıkarlar. Sınıflaşmayı derin ideolojik, etnik, mezhebi örtüler içinde bulmak gerekir. Mücadeleleri de aynı özellikleri gösterir. Etnik, dini, mezhebi ve herhangi bir cemaat ve fikir mücadelesinde daima sınıfsal bir öz vardır. Toplumsal olgu çözümlemesine yaklaşırken bu gerçeği sürekli göz önünde tutmak gerekir. Günümüz Orta Doğusunda sınıfsallık, örneğin Irak'ta, devlet üzerinde çekişirken Arap, Alevi, Şia ve Sünni mezhepleriyle Kürt etnisitesi ve diğer azınlık cemaatleri arasındaki ilişki ve çelişkilerde yaşanır. Sınıfsallık devletin ve teba olarak halkın ideolojik, dinsel, etnik yapısının derinliklerinde yaşanır. Bundan dolayı batı tarzı açık sınıf partileri fazla anlam taşımaz. Sınıflaşmayı asla göz ardı etmeden ama kendine özgü somutlaşmasını da gerçekçi bir biçimde gözleyerek fazla indirgemeciliğe, kaba sınıfçılık, işçi ve köylü sınıfı gibi andayışına düşmeden çözümlemek ve pratikler geliştirmek daha sonuç alıcıdır. Aksi halde günümüzde de yaşandığı gibi sınıfsallık olgusu çözümsüzlüğün derinleşmesinde bir araç olur. Klasik komünist, sosyal demokrat ve ulusal kurtuluş partileri modern sınıf yaklaşımları nedeniyle yenilmekten kurtulamamışlardır. İran'da, Irak'ta, Türkiye'de, Mısır ve Suriye'de ...komünist, sosyal demokrat ve radikal milliyetçi partilerin bir türlü başarılı olamamasında... ...tersine önemli çabalarına karşın iktidar mücadelesinde dini örtüyü ustaca kullanan... ...Şia, Müslüman kardeşler, Hamas, Hizbullah ve buna benzer akımlara yenik düşmesinde... ...bu kaba yaklaşımların belirgin rolü vardır. Mülkiyet olgusu da toplumsal gelişmenin sınıflaşma aşamasında daha belirgin olmakla birlikte... Toplumsal aidiyet ve kimlik duygularının derinliklerinde oluşur. İki tür mülkiyeti ayırt etmek yararlı olabilir. Kolektif mülkiyet, esas olarak organik bir topluluğun yaşamsallığı anlamında, ortaklaşa gereksinim duyduğu her şey üzerindeki tasarruf iradesi olarak tanımlanabilir. Topluluğun her bireyi, bu şey üzerinde aynı hakka, tasarrufa, kullanım iradesine sahiptir. Aslında bu niteliğinden ötürü tam mülkiyetle denilemez. Kolektivizm özel mülkiyetin inkarı demektir. Özel mülkiyet ise genel, kolektif mülkiyet aleyhine birey ve bireyler grubunca artan tasarruf, kullanım iradesi demektir. Orta Doğu uygarlığı sınıflaşmayı en eski yaşayan niteliğinden ötürü mülkiyeti de en eskiden tanıyan toplumu temsil eder. Devletleşme kendi etrafında hem kolektif hem özel niteliği iç içe yaşayan bir mülkiyeti tesis etmekle birlikte oluşmuştur. Yani önce özel mülkiyet sahipleri, sonra devleti ele geçiriş modeli değil, devletleşmeyle iç içe bir kolektif özel mülkiyet düzeni oluşmuştur. Üst tabaka ne kadar devletleşmişse, o kadar mülkiyete sahip olmuştur. Devlet demek, hakim olduğu sınırları kendisine mülk olarak ilan etmek demektir. Devletin kendisi en büyük mülkiyet ortağıdır. Özel mülkiyet birimidir. Daha altta ve orta kesimlerde, Sınırlı bir özel mülkiyet varlığına izin gösterilir. O da sık sık müsaade edilmekten kurtulamaz. Bu açıdan özel mülkiyet fazla gelişmez. Devlet dışındaki özel mülkiyetin fazla güvencesi yoktur. Bu durum batıda olduğu gibi neden özel mülkiyetin gelişmediğini de izah eder. Devletin oluşum tarzı, mülkiyetleşmenin nasılını da belirleyen temel etkendir. Batı devletinin baştan özel mülk konumu, güçlü olan aristokrat burjuva kesimlerce sınırlandırılması, özel mülkiyet kurumunun daha güçlü oluşmasına olanak sunmuştur. Özel mülkiyetin devlet mülkiyetinden daha çok yaratıcı olduğu Batı uygarlık deneyiminde kanıtlanmıştır. Toplumun en derinliklerinde kolektif mülkiyet ise daha çok aile, kabile, mezhep ve buna benzer cemaat topluluklarında yaşanmaya devam etmiştir. Bu kolektif mülkiyet olgusuyla Devletteki kolektif özel mülkiyet olgusunu karıştırmamak büyük önem taşır. En gerici, asalak ve yaratıcılıktan uzak mülkiyet türü devletteki mülkiyettir. Orta Doğu'daki ekonomik geriliğin en önemli bir etkeni olarak devlet mülkiyetindeki aşırılıkta görmek gerekir. Adeta toplumsal bir uğur gibi büyüyen devlet ve devlet mülkiyeti düzeni topluma nefes aldırmaz. Zaten mülkiyet ve devletin anlamı çoğunlukla özdeştir. Mülk, melik, malikiyetin iç içeliği bu olguyu gösterir. Daha da kategorik genelleme yaparsak, Tanrı eşittir her şeyin sahibi. Tanrı kral devleti eşittir her şeyin sahibi Tanrı kral. Tanrı kral eşittir devlet kurumu. Devlet kurumu eşittir her şeyin sahibi devlet. Şeklinde bir sonuca ulaşabiliriz. Devlet ve mülkiyet arasındaki bu ilişki optimal düzeyde çözülmedikçe toplumsal gelişme çok zor olur. Sağlıklı birey ve toplum ilişkisini kökünden köstekleyen devlet ve el koyduğu tasarruflar bütünü olarak mülkiyettir. Ekonomik kavramı evrenseldir. Tüm canlılar aleminde metabolizma olayındaki madde alışverişinin düzenlenmesi olarak en genel bir tanıma kavuşturulabilir. Cansız maddeden canlandırıcı madde elde etmek... Ya bunu tüketerek tekrar cansız maddeye dönüştürmek, ekonomik faaliyetin özüdür. Toplumun da oluşum ve varlığını sürdürmede bu faaliyetten yoksun kalamayacağı açıktır. Fakat diğer bağlantılı gerçek, canlılık olmadan da zihniyet, ruh olarak anlamlandırılır, ekonomi olmaz. Dolayısıyla yalnız bir unsura ağırlık vererek çözümlemek yanlış sonuçlara götürür. Zihniyet ve ekonomiyi iç içe... Ara toplumsal gruplar devlet ve ailedir. Daha genel olarak siyasal ve sosyal olgulardır. Çözümlemek en doğru yöntemdir. Yalnız başına ekonomi veya zihniyet analizleri Filik kıllarla tarif etme hatasına götürür. Zihniyet ne kadar üretkense ekonomik etkisinin de o denli verimli olacağı açıktır. Neolitik devrimin yaşandığı M.Ö. 6000-4000 yıllarında İnsan zihniyetinin en verimli dönemlerinden birinin yaşandığı verimli hilal denilen Amanos, Toros, Zabros iç eteklerindeki tarihsel örnekten bellidir. Ege kıyılarındaki ekonomik verimlilik Girit, Grek ve Roma uygarlığını doğurmuştur. Bağlantısı düşünsel, telsefi ve bilimsel devrimlerdir. Rönesans zihniyeti büyük Avrupa ekonomisini doğurmuştur. Etkiler karşılıklı ve besleyicidir. Orta Doğu uygarlığındaki zihniyet gelişiminin yol açtığı ekonomik çağlar belirgindir. Buna karşın zihniyette meydana gelen olgular dünyasından kopma, metafizikte gittikçe fizikten kopma, ucu belli olmayan tasarımlar, hayaller dünyasına dalma, ekonomik olarak verimliliği düşüren en temel etkendir. Orta Doğu metafiziği, mitolojik, dinsel ve felsefi olgular dünyasından kopup, ...ne kadar soyut kavramlarla uğraşmışsa o denli ekonomik gerilemeye yol açmıştır. İlahiyattaki yoğunlaşma, özellikle doğal dünyanın doğru tanımına götürmeyen felsefeye düşmanlık eğilimi... ...felsefi ve bilimsel düşünceyi geliştirmeme, ekonomide de daha derindiğine bir çözümsüzlüğe, gelişmemeye... ...binlerce yıl öncesinin neolitik yöntemlerinde saplanıp kalmaya yol açmıştır. Rönesans... Reformasyon ve aydınlanma türü zihinsel bir gelişme Orta Doğu'da yaşanmadıkça kalıcı kurumsal bir ekonomik gelişme yaşanamaz. İster devlet eliyle ister özel bireyler yoluyla kalkınmacılığın tutturulamaması, kitlelerin muazzam sefalet ve işsizliğinin temelindeki bu gerçeklikte yatar. Kaynaklar açısından çok zengin olan bölge köklü zihniyet devrimini yaşamadan ekonomi devrimini başaramaz. Dolayısıyla işsizlik, yoksulluk gibi muazzam sorunların üstesinden gelinemez. Orta Doğu'da ekonomik çözümün merkezine zihniyet ve demokrasi devrimini almadan bir çözüm aramak sonuç vermeyecektir. Ortaya çıkacak gelişmeler hansuman rolünü oynamaktan öteye gitmeyecektir. Ekonomi ile zihniyet ve demokrasi arasındaki diyalektik ilişkiyi esas almak, kalıcı çözümlere bu temelde gitmek en doğru yöntemdir. Bazı kavramlara açıklık getirirken devlet ve dinle bağlantılı hanedan ve tarikat olgularını da aydınlatmak önem taşır. Orta Doğu uygarlığında hanedan ve tarikatların rolünü aydınlatmadan tamamlayıcı bir tanımlamayı yapmak eksiklik taşıyacaktır. Hanedanlık aile ve devlet içinde yükselen, içeriğinde etnik ve mitolojik dinsel ögeler bulunan çarpıcı bir olgudur. Aile ve devletlerin yükseliş ve çöküşlerinde bir hanedanlık, ...her zaman önemli rol oynamıştır. Hanedansız devlet düşünmek nadirdir. Günümüzde bile bu kural büyük ölçüde geçerlidir. Neden olarak ataerkil aile yapısının gücünü göstermek mümkündür. Ataerkillik devletin genidir. Dolayısıyla en güçlü ataerkil aile hanedan devletine yükselebilir. Hanedanın kendisi devlet olur. Hanedanlık öyle bir kurumdur ki binlerce yıl ötesine götürebilir... Devlette ve toplumda çok kalın izleri vardır. Hakim sınıf, etnik grup ve dinsel inancın adeta bileşkesidir. Bir diğer avantajı sülale yoluyla uzun zamanları etkilemesidir. Yine hanedanlar arası evlilikler yoluyla mekansal yayılım içinde elverişlidir. Bu nitelikler neden devletin öncelikle hanedanlar içinde kurulduğunu da açıklıyor. Toplumsal gelişmede olduğu kadar devletsel gelişmede de güçlü bir odak oluşturması hanedanlık kurumunu göz ardı etmemeyi gerektirir Orta Doğu uygarlığı bir anlamda hanedanlar üzerinde taşınır özellikle devlet hanedanları tarihte en çok iz bırakan örneklerdir Batı uygarlığında daha çok devlet dışı hanedanlar ağırlık taşırken Doğu'da devletle bağlantılı hanedanların parlaklığı söz konusudur Hanedanlık aynı zamanda bir okuldur toplumsal modeldir Önemli gelişmeler hanedan, okul veya modelinde yaşandıktan sonra topluma taşınır. Etnik gruplar, uluslar bile sık sık hanedan atları ile tanınır. Başat rol oynamaları az görülen olaylar değildir. En güçlü etnisiteler ve uluslar içlerinden çıkardıkları hanedanlıkların gücüyle ve adıyla anılırlar. Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Selçuklular ve Osmanlılar, Barmekiler... ...aynı zamanda Arap, Türk, Kürt ve Fars ulusu demektir. Günümüzde zihniyet ve maddi ortamda halen varlığını sürdüren hanedan gerçekliğine... ...ne inkarcı ne çok yüceltici yaklaşmak gerekir. Toplumsal bir olgu olarak yaklaşım gösterip... ...normal, demokratik, toplumsal zemine çekmek en gerçekçi yoldur. Hanedanlık sevdasına düşmemek kadar... Toplumsal bir realite olduğunu bilerek çözümleyici yaklaşmak önemlidir. Aksi halde ciddi siyasi ve toplumsal sorunlara yol açabilir, krizleri derinleştirebilir. En son Irak'taki saddam hanedanlık hastalığının nasıl korkunç trajedilere yol açtığını gösterirsek konunun önemi daha iyi anlaşılır. Tarikatçılık da hanedanlık gibi olup daha çok dinsel mezhepsel alanda yaşanır dinin genel ilkelerinin somut yerel ve zamansal dönemlerine uygulanmasına dayanırlar. Dinin genel örgütlenmesinin zayıflığı, tarikat örgütlenmesiyle giderilir. Dinler daha çok tarikat ve mezheplerle somut örgütsel güç haline gelirler. Dinin olduğu her yerde mezhep ve tarikatlarında olması doğaldır. Tarikat, dinin daha yoğun ve örgütlü yaşanması olayıdır. Böyle olunca tarikat başı, ...ve örgütleyicilerin kişilikleri önemli rol oynar. Nerede bir boşluk varsa orada bir tarikat türer. Özellikle devletin tatmin etmediği kitleler tarikat tipi örgütlere koşarlar. Ailenin dar, devletinde ulaşılmaz olduğu koşullarda... ...arada daha güçlü sosyal örgütlenmeler yoksa... ...tarikat örgütlenmesi güçlü bir olasılıktır. Mezhep örgütlenmesi tarikatın daha geniş ve gelenekselleşmiş halidir... Devletten korunmak ve ailelerin dar sınırlarını aşmak için yarı gizli olma gereğini duyan birçok tarikat vardır. Bazıları devlet güdümlü olurken bazıları şiddetle karşı çıkarlar. Orta Doğu adeta tarikatlar toplumudur. Etnisitenin özellikle şehirlerde tam yanıt olamadığı, ailelerin dar kaldığı, diğer yandan devletin tek başına kendini her şey sandığı tarihi dönemlerde devreye giren tarikatlar, Önemli roller oynamışlardır Orta çağda Batiniler gizlenmiş denen tarikatlar Aslında yoksulların Sınıf partileridir En meşhurlarından Hasan Sabah'ın Batini tarikatı 1100-1250 Hakim hanedan Ve mezhep olan Selçuklu sultan Ve vezirlerine kan kusturmuştur Hariciler Fatimiler, Aleviler Benzer geleneği temsil ederler Tarikatlar ve benzeri cemaatler Orta Doğu toplumunun bir nevi sivil toplum kuruluşlarıdır. Tarikat olgusu sosyal bir boşluktan kaynaklandığı için objektif değerlendirmeyi gerektirir. Yarı sosyal ve siyasi kuruluşlar olduklarından hem iktidar hem muhalefet açısından rolleri önemlidir. Bilimsel gelişmenin sınırlı olduğu, demokrasi anlayışının gelişmediği dönem ve yerlerde bu tip örgütlenmeler kaçınılmazdır. Bunlara aşmanın yolu Sosyal bilimi ve demokratik mücadeleyi Geliştirmektir Günümüzde birçok çıkar ilişkisinin Şirket gibi aracı olan Ve oldukça yozlaşan tarikatlarla Uğraşmanın yolu Halka bilim ve demokrasiyi götürmektir Bunun için en az Tarikatçıların inancı kadar Bilime inanmak, değer vermek Demokrasi için sürekli, azimli Kararlı bir duruş sergilemek gereği vardır Kökeni yüzyıllarca öncesine giden cemaatçi grupları inkar etmeden, demokraside onlara da yer olduğunu bilerek demokratik yaklaşım göstermek tutuculuğu çözmede etkili yöntemdir. Daha geniş anlamda modern tarikatlar da diyebileceğimiz sivil toplum ve siyasi parti örgütlenmelerinin bazıları içinde benzer yaklaşımlar geliştirilebilir. Aile, kabile, inanç bağları ile daha genel ideolojik bağların iç içe girdiği koşullarda, Sivil toplum olgusuna geniş açıdan bakmak günümüzde önem kazanmaktadır. Klasik sivil toplum unsurları ile çağdaş unsurları birleştirmek daha verimli sonuçlar verebilir. Geçmişe, geleneğe dayanmayan sivil toplum kuruluşları kök sorunu yaşayabilirler. Dolayısıyla hızla kuruma tehlikesi vardır. Gelenekle ilişki kuramayan hiçbir ideolojik, siyasal, sosyal ve sanatsal hareketin başarı şansı kalıcı olamaz. Moda gibi iğreti olmaktan kurtulamaz. Özellikle geleneği küçümseyen, solun başarısızlığından ders çıkararak, yeniden gelenekle bağ kuran geniş yelpazeli bir sivil toplum ve demokratik siyasi hareketlilik, krizden çıkmada çözümleyici dolayısıyla başarılı olabilir.